ve Özdeş Özbay Herkese merhabalar Buradan gene telefondan ben Deniz Ömer Madra yapıyorum bu yayını ve bugün Yücel Sönmez de gene telefonda Merhaba güzel. Herkese günaydın. Merhabalar. Merhabalar. Herkese günaydın. Ee, özdeş yok bugün. Ee, ve B destekti. Doktor kontrolü varmış. Evet. Destekçimiz de Cenap da çok teşekkür ederek başlayalım. Eee şimdi önce istersen şeyle başlayalım. Ee, korona virüsü tabii bütün dünyanın e, Türkiye'nin de öncelikli gelen konusu açıkçasıydı zaten Aynen. hemen hemen baştan aşağı oydu. İlginç iki tane e, konu var, yani bağlantı var elimizde iklimle ilgili ve şeyle, kapitalizmle, disaster kapitalizm dedikleri e, yani bu felaket kapitalizmi bir tanesi Neil McLean'ın bahsetmiştik. Yani korona virüsü e, resmen bir e, küresel pandemi olarak e, ilan edildi ve on kere daha fazla Enfeksiyona uğratıyor insanları. Has. Daha önceki virüs salgını sarsıdan, işte okullar, üniversite sistemleri, müzeler, tiyatrolar, restoranlar her tarafta kapatıldı, kapatılmakta ve yakında bütün şehirlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde kapatılabilir diye haberler geliyor ve uzmanlar, yani Fransa'da da neyse yani sokak çıkmak dahi artık. tamamen belli iznlere bağlı kılkılındı yoksa e, ceza, para cezası kesiliyor e, ve e, Covid-19 salgını var ama bu aynı zamanda şok doktrini diye de e, izah edilen yani Neil yazar yazarı açıkça söylediği gibi ve kitap yazdığı gibi ta 2007'de bu çeşit savaş, doğal felaket ya da ekonomik krizler gibi ya da hastalık, salgın gibi şeylerin üzerinde e, büyük bir e, seçkinlerin e, bunu kullanıp e, yönetimlerini güçlendirmesi e, altta kalın da canı çıksın demelerine yol açıyor. Onun için de çok büyük bir dayanışma ihtiyacı doğuruyor. Bu tabi iklimle ilgili olarak da müthiş e, artırıyor e, meseleyi. Yani Bununla ilgili yazılar son dönemde çok çıkmaya başladı. Ben de ilgiyle okuyorum. Genellikle iki tane eğilim var gibi gözüküyor herhalde. Bir bu iş diktatural eğilimleri arttırır ve yönetimleri e, e, destekler şeklinde. Geçenlerde iki, on, bu iki gün önce de 100 ekim bir yazısı vardı. ilgili yeniden dünya sistemi değiştirebilir ve komünizm yeniden alternatif olabilir diye. E, dün Gene bu konuyla ilgili bir yazı okudum. Halezi'nin e, bir makalesi vardı. O da e, yine sizin söylediğinizi söylüyordu. Diktatoryal rejimlerin işine gelir e, bu durum diye. E, ama dünyadan e, takip ettiğim kadarıyla da şey e, koronavirüs, örneğin İtalya'da da havayı temizlemiş. E, ve geçen <gülüyor> Geçenlerde şöyle bir şey okudum. İnsanlar bir gün dünyayı değiştirebileceğine inanmaya başladı koronavirüs sayesinde şeklinde. Bu da işin belki umut verici tarafı olabilir, bakabileceğimiz imzar tarafı olabilir diye. Evet esas olarak ama şey yani e, tekrar e, neomik kayna kısa sürede, süre için dönersek, Mary Solis'in Vice News'da yaptığı, kendisiyle yaptığı bir mülakattan birkaç şey okumaya devam edersek. Yani ben e, neoliberalizmin bize dayattığı son e, özellikle 21. yüzyılda yani 1980'den başlayıp e, had safhaya çıkan bu neoliberalizmin e, günümüzde. Yani ben kendi başımın çaresine bakarım en iyi e, sigortayı alırım. eğer sig sigorta sistemin yoksa sağlık sigortan filan o muhtemelen senin hatandır az çalışmışsındır benim evet. sorunum değil anlayışıyla diyor o yüzden de mesela Türkiye'de alınacak ekonomik tedbirlere karşı e, nasıl e, kompansasyon mekanizmaları getirileceği de heyecanla bekleniyor yani e, ama bu yani kazanan her şeyi alır rulet gibi bir şey ekonomi anlayışı Beynimizi de bu şekilde ifade ediyor, bozuyor diyor Naomi Klein ve yani yazar ve aktivist yani kriz anlarında ortaya çıkan birbirimize karşı ne kadar geçirgenliğimiz olduğudur diyor. Yani biz gerçek zamanda şunu görüyoruz. Normal bu acımasız ekonomik sistemimizin bu kapitalist ve neoliberal sistemin bize empoze ettiği vahşiyiz, acımasız sistemin gösterdiğinden çok daha, yani bizi inandırmak istediğinden çok daha fazla birbirimize bağlıyız ve dolayısıyla da çeşitli biçimlerde organize olup kendi bakışımızın değişik biçimlerini gerçekleştirebilmeliyiz Diyor. Kendimizi gerçekleştirebilmeliyiz diyor ki yani iklim değişikliğiyle de çok yakından bağlantısı olduğu da yolunda da yazılar çıkıyor. Bir tanesi de mesela Infant Comment diye bir internet sitesinde yazıları olan Profesör Juan Kovul'un bir yazısı. Yani fosil yakıtların bugün yakılıyor olması bugünün pandemiinde yani pandemik dünya çapındaki global salgınında kara ölüm diye adlandırılan vebada e, şeylerin pireli, bitlerin rolü ne idiyse fareler bitler filan e, odur diyor. Fosil yakıtların yakılması çok ciddi bir bağlantı olduğunu söylüyor aralarında. Yani e, bilim insanları bilime inan, inanmayan insanların bunu kabul etmekte zorluk çekeceğini biliyorum ama iklim acil durumu hem hastalık hem de epidemi potansiyeline çok derinden bağlantılıdır diyor bunu da dünya sağlık örgüsündeki e, bilim insanları dünyaya da söylediler açıkça bu doğru bir şey yani 1.7 1.700.000 Amerikalı ölebilir e, diyor eğer e, şey yapamazsa e, kömür yakmaya Petrol, doğal, petrol ve diğer hidrokarbonları gaz gibi yakmaya devam edersek, yani 36 milyar ton şeyi, ısıyı hapseden karbondiyorsisi atmosfere her yıl 36 milyar ton sadece Amerika'da şey yapılıyor. Bu da bir çeşit atom bombası atmak gibi sürekli olarak Havaya ve çok sayıda atom bombası atmak ve her şeyi sıcak yapıyor. Üstelik bir ikinci noktası var, çok önemli. Ciğer, akciğer sağlığı açısından son derece önemli bir risk faktörü. Covid-19'dan ölmenin hastalığında ve şu tespit edilmiş durumda mesela kö kömür Yakıtlı termik santrallerin bulunduğu yerin yakınında yaşayan insanlar ya da o, o, o civardan geçen otoyolların yanında oturanlar şey öyle şehirlerde ee, ve bir de araba kirlenmesi işte arabalardan çıkan şeyler ee, oradaki insanların hepsinin sağlık ve akciğer sağlıklarının daha kötü olduğu ortaya çıkmış araştırmalarda yani antizem başta olmak üzere koah gibi hastalıklar yapıyor ve hatta şöyle bir araştırma sonucu vermiş Juan Cole yazısında Info Comment'te sitesinde yıl, bir, 29 yıl boyunca sürekli bir paket sigara içmekle aynı etki diyor hastalık, enfizem, amfizem üzerine. Ve şimdi şeyi de unutmayalım. Çin'in en kirli şehirlerinden bir tanesiydi bu koronanın çıktığı Wuhan şehri diyor. Ee, ve yani Çin tabii fevkalade kirli hava, kömür santrallerini azaltmaya çalışıyor ama yenileri de yapıyor bir yandan. Yani bir yandan güneş enerjisi panelleri imal ediyor Çin. Ama bir yandan da 2030'a kadar yeni kömür şeyi santrali imalinden bile vazgeçmiyor. Dolayısıyla böyle bir şey var. Ya yani malaria filan da unutmamalıyız diyor. Yani sadece 2012 yılında Sıtma 627 bin kişinin ölümüne yol açtı ve iklim değişikliği yani hükümeter iklim değişikliği paneli göre, Birleşmiş Milletler'in en yetkili bilim kuruluna göre iklim değişikliği daha uzun malaryanın sıtmanın Afrika'da ve özellikle başka Asya'ya Asya planda yayılacağını gösteriyor. Sonra kolerası var, dengesi var, denge humması, hantavirüs, batunil humması vesaire. vesaire Yani pandemikler artık yeni bir hayatımızın Yeni bir biçimi halini alabilir. Asıl trajedi de çözüm var elimizde diyor. Yani şeyi kesebilirsek bu hayvanlarla yakınlaşmayı da sağlayan habitat yıkımını da önleyecek e, şeyleri yapmak. Elimizde tedbirleri almak ama asıl tehlike bunu yapamıyoruz diye gidiyor yani. Evet. Ee... Büyük korku, yani şu anda büyük korku yaşıyor bu dünya. Aslında e, korkuların temelinin hepsinin gittiği yerin, üstünlüğünün gittiği olduğunu gösteren bir araştırma daha var şu anda önümde açık olan. E, Amerika'nın içimli dilim insanları 2015 yılında yapıyorlar. Böyle e, himalyalarda 50 metrelik bir çukur açık buz oluyorlar. Hmm. Bu buz. Bu buzü inceledikten sonra e, ya önce kibet platosundan alıyorlar buzu Eksi 5 derecede tutuyorlar ve e, önce ekranüle sonra da suyla yıkıyorlar. Bu araştırmadan sonra da buzü incelemeye başlıyorlar bu işlem şimdi. Araştırma sorucunda beraber abi 33 farklı gruba ait virüs buluyorlar ve bunların incelediği çekiciyle daha önce insanlık uç Ee, ve, e, dolayısıyla e, eriyen buzlar e, şu anda e, bütün dünyayı evine kapatan e, virüsler açısından da e, inanılmaz bir tehlikeler getiriyor. Bunu zaten 2015 yılında e, Tayga'nın pilotlarını bir anda 600 günü yakın e, bireyin e, bir virüsünün oran da gördüğünü sandık. Ee, yani ekim değişikliğini e, buldurmak, e, bütün bu e, gelecekte yaşanacak şu andaki korkuların da bir anlamda önüne geçmek anlamına geliyor. Önleyici ve gibi düşünebiliyoruz biraz daha. Iklimi. Evet, çok, çok önemli bir şey bu söylediğin. Ben de bu vesileyle son... Bir hafta içinde elimize geçen üç ayrı araştırma haberinden de bir derleme yaparak e, bitireyim yani kendi payıma bu programın bölümünü. Bir tanesi geçen 11 Mart'ta çıktı e, Damien Carrington imzalı Guardian gazetesinde e, dehşet verici, e, ürkütücülükte bir haber... Gönland ve Antarktika'da yani kuzey kutbunda ve güney kutbundaki e, buzların azalmasının e, en berbat senaryo e, şimdiye kadar yapılmış küresel ısıtma konusundaki en berbat en kötü senaryolardan daha felaket olduğu ortaya çıkmış. Yani e, kutuplardaki buz örtüleri e, 1990'lardan bu yana... E, Altı kat, kat daha, daha. Evet. gidiyor. Bu dehşet verici bir şey. Ve en önemlisi de 400 milyon insanın yüzyılın sonuna gelmeden 400 milyon, yarım milyara yakın insanın e, işte kıyılarının sular altında kalması tehlikesiyle, yersiz yurtsuz kalması durumu var. Tabi bu araştırmada öngörülmeyen yani daha doğrusu ilerletilmemiş araştırma ama bu sürekli sulu yerlerin yeni virüslere de yol açmasının büyük bir ihtimal olduğu daha önceki deneylerden de biliniyor. Bataklık filan işte malum sivrisinek zika, sıtma vesaire gibi şeyleri de artıracak tabi. Yani bu çok dehşet verici bir şey. 360 milyonla 400 milyon arasında insanların bundan çok büyük yani sahil yerlerinde oturan sahillerde oturan şehirlerde oturan insanların sadece hem ekonomik hem de normal hayatlarını sürdürmelerinde büyük engellerle karşılaşacağı işte bunun tabi çatışması var ayrı bir şey bu birinci haberdi son derece ciddi bir şey ve yani bu Grönland ve Antarktika'daki buz erimelerine derhal el koymamız gerekenleri yapmamız gerekir diye İzlanda Üniversitesi'nden ve başka yerlerden şeyler var. Bir başka araştırmada 14 Mart tarihli Rutgers Üniversitesi'nden araştırmacılar şu andaki sera gazı atıkları dikkate alındığında karbondioksit, azotoksit ve diğer gazların metan tabi aşırı ve aşırı ısı ve rutubet nedeniyle oluşacak aşırı sıcaklık ve rutubet nedeniyle oluşacak ısı stresinin her yıl şu anda 1,2 milyar kişinin 1.2 milyar yani 1 milyar 200 milyon kişinin yaşadığı bölgeleri etkileyeceği de ortaya çıkmış. Isı stresi. Bu da yani dünyanın 5'te biri buna oluyor ya da altıda biri Yani Physics org adlı sitede yer almış. Ben bunu şeyden, T24'ten aldığımız bir haber bu. Amerika'nın New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesi'nden araştırmacılar. Yani gelecekte ısı ve aşırı sıcaklık ve rutubet nedeniyle oluşacak ısı stresi her yıl şu anda 1,2 milyar kişinin yaşadığı bölgeleri etkisi altına olacak. İki derece olursa 800 milyon kişi aşırı sıcaklardan zarar görecek ki iki dereceyi bulmasının da 2050'e doğru olacağı tahmin ediliyor bu bugünkü gidişle. Dolayısıyla ne kadar o, o kadar uzun sürmeyebilir herhalde. ben de, de bir tane haber var sözünüzü bozdum ne araya gireyim onu. Sizinle okuyoruz raporları, raporların yönü, ekseni değişmiyor ama o geri beşleme pozitif geri besleme diyorlar buna. Bu sürekli evet. değişerek önümüze geliyor. Yani 10 yılda tahmin ettiğimiz şey 1 yılda gerçekleşiyor. 50 yıl sonra oluşacağını tahmin ettiğimiz şeyin 15 yıl sonra evet. oluşacağını olan söylemeye başladı raporlar. Bu da onlardan bir tanesi şimdi söyleyeceğim şey. E, Leeds Üniversitesi'nden e, bir profesör hazırlamış Simon Lewis ama in bilim insanında katkısı olan bir rapor. E, bu yeni araştırmaya göre e, a, tropikal ormanlar havadan daha daha az karbondioksit emmeye başlamışlar, yapmaya başlamışlar. Evet. Yani yağmur ormanları karbon tutma kapasitesini yitiriyor ve 10 yılda e, 10 yıl sonra diyor araştırmada e, karbonun bizzat kaynağı haline gelebilir bu ormanlardı. Evet, ee, bu, bu son bunu biz de açıklamaya değime fırsatımız olmuştu bu sayenin Louis'in, bugün bir 16 Mart tarihli bir haberde de e, Climate News Network'ten alarak aldığınız bir haberle belki ben de ekleme yapabilirim bitirebiliriz e, yani. Dünyanın belki de en Büyük Amazon otoritelerinden biri Belki de birincisi sayılan Antonio Donato Nobre ile yapılmış Bir mülakat var Brezilyalı Amazon bölgesinde Ve dünyanın En büyük yağmur ormanı olan Amazonlarda Daha artık bir Yıkım daha kötüye gitmez Diye Düşündüğüm bir sırada Amazon'u da 40 yıldan beri incelemekte olan Amazon Hamur Ormanları'nın bir bilim insanı bu. E, iklimin dünyanın ikliminin açısından e, geri dönüşü olmayan noktaya vardık diyor. Kendisi bu konunun en büyük uzmanlarından biri. Belki de birincisi işte dediğim gibi sayılıyor. Bu konuda hiçbir şüphe yoktur demiş. Ve Özellikle de Jair Bolsonaro'nun başa gelmesinden sonra bir yıldan beri işte bir yıl biraz aşkın Jair Bolsonaro'nun eski yüzbaşı 2017 ile 2018 arasında kanunları gevşetmişler çünkü Amazon'un kesilmesini, yakılmasını falan engelleyen ve yüzde ne kadar artmış biliyor musun ormansızlaştırma yüzde 200. Bir yıl içinde. Ee, ve çevre bakanı da zaten mahkum olmuş bir e, suçludur diyor. Yani bayağı bir mafyayı da çevre bakanı yapmışlar. İklim e, dışişleri bakanı da zaten iklim değişikliğine inanmayan biri diyor. Onun için durum felaket diyor. Ama galiba burada bitirmek zorundayız. Şey, eklemek istediğim bir şey var mı? Evet. İyi bir şeyle bitirelim bari iyi bir bakış açısıyla bitirelim. Koronavirüs bize bir günde dünyanın şartlarını izleyebileceğimizi ve hayatımızda çok fazla değişmeyeceğini gireceğini gösteren <gülüyor> Evet doğru doğru diyeyim ve burada not ben. <gülüyor> tamam çok teşekkürler hadi görüşmek üzere o zaman hoşçakalın.